Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Musa aleyhisselamdan bugüne insanlığın serüvenini anlamak istiyoruz bunu da Musa aleyhisselamın hayatından öğrenmek istiyoruz istirarla Üzerine basarak diyoruz ki Musa aleyhisselam denince akla sadece Fir'aun isimli kafirin gelmesi yanlıştır. Fir'aun Musa aleyhisselamı ne kadar uğraştırdı ise ya da Musa aleyhisselamın enerjisi Fir'aun'la ne kadar e, yoruldu, azaldı, tükendi ise aynı şekilde ümmetiyle ona iman edenlerle de büyük sorunlar yaşadı. Ve Musa aleyhisselamın büyüklüğü denizde yol olmuş bir ortamda Firavun'un boğulması kadar kavmiyle yaşadığı mücadelesi ve peygamberliğini sürdürme gayretinde de görmemiz gerekiyor dedik. Bu hususu özellikle Musa aleyhisselamı anlamayı bugünkü dünya olaylarını bugünkü insanı anlamak için yardımcı bir öge olarak görmeye çalışıyoruz. 14. tespitimiz Musa aleyhisselamla ilgili. Buraya kadar nasıl gelmiştik? Musa aleyhisselam Medyen'den dönerken nübüvvet makamiyle şereflendirildi. Allahu Teala onu ve kardeşini Firavun'a iman tebliğ etmek üzere görevlendirdi. Musa Aleyhisselam geldi. Firavun'un karşısına çıktı. Onu Allah'a davet etti. Kimdir senin Rabbin? dedi. Yerlerin göklerin Rabbidir benim Rabbim dedi. Musa Aleyhisselam'ı hafife aldı. Bir milli günlerinde sihirbazlarla onu karşılaştırıp sihirbazların önünde perişan etmeyi düşündü. Ama Firavun'un dediği gibi olmadı. Sihirbazların bütün görsel dökümanları hepsi Musa Aleyhisselam'ın asasının mucize olması ile perişan oldu. Bu sefer Musa Aleyhisselam'ın hak insan olduğu tespit edilince o sihirbazlar tarafından Musa Aleyhisselam'ın Rabbine iman ediyoruz dediler. Ee, Firavun onları astı. A ağaçlarda, dar ağaçlarında onları çürüttü. Ama Musa Aleyhisselam'la olan e kini de böylece kat kat artmış oldu. Bu noktada e Musa Aleyhisselam'ın e bir tür o seansı kazanmış olması yani Firavun'un milli gününde devlet gününde perişan olmasını mağlup olmasını sağlamış olması deyim yerinde ise Firavun tarafını kudurttu. Firavun kudurdu. Bu kudurması üzerine Musa aleyhisselamın öldürülmesi planı ortaya çıktı. Bu arada... Enteresan bir şey oldu. Musa Aleyhisselam'ın sarayında yaşayan birisi işte toplantılar yapılıyor. Musa'dan nasıl kurtulacaklarını konuşuyorlar. Sonunda işte bu planda aklı başında Müslüman olmasa da yani Musa Aleyhisselam'a iman edenlerden olmasa bile adamlık vasfı, aklını kullanan bir adam olduğu için Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesi Konuşulan toplantıda, işte yönetim kurulu toplantısında neyse artık, şöyle bir teklifte bulunmuş, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu. Demiş ki, siz Musa'yı öldürerek elinize bir şey geçiremezsiniz. Eğer bu Musa, Allah var, göklerin, yerin, Rabbi Allah var diyor ve doğruysa bu, adamı bırakın, hem tehdit ettiği azaplar size gelmez. Öldürürsünüz de bundan bir kar etmeyeceksiniz. Musa'yı bırakalım diye teklifte bulundu. Ama e, bu aklı başında adam, yani insani yönleri olan adamın bu sözü dinlenmedi tabii. E, burada Firavun, قَالَ مَا illa اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا Ben size kendi görüşümü aktarıyorum dedi Firavun diyor. Gafir suresinin 29. ayetinde allah Teala buyuruyor çok enteresan. Burada 3 tespit var. birincisi bu ayetteki iki tespit. Ben kendi kanaatimi size söylüyorum. Kalem auriikum illama ara. Kendi kanaatimi söylüyorum. Umma hadiikum illas sabilir Ne dediysem de doğrudur bu. Firavun kafası. Bu firavun kafası biz Musa Aleyhisselam'dan bugüne gelmeye çalışıyoruz. Aynı insanız. Aynı damarlar, aynı kulaklar, aynı gözler, aynı beyinlerle yaşıyoruz. Ne diyor Firavun? Ben kendi kanaatimi size söylüyorum. Ben dost doğru olanı söylerim. Yanlış yok bizde. Kral çünkü. Bu çok önemli bir nokta. Bir başka önemli nokta. Yani bu iki tespit. Ne söylüyorsam bendendir. Benim söylediğim de doğrudur. Bir başka tespit daha bakıyoruz. Bu arada e, Musa aleyhisselamı öldürmemelerini teklif eden adam Firavun'un sarayında e, toplantılara katılabildiğine göre üst düzeyde birisiydi. Orada bir kapıcı filan değildi. Firavun'un öldürme planı ile ilgili toplantılarına katılabiliyordu. Demek ki üst düzeydi. Dolayısıyla kafirlerin içinde Firavun'un masasında oturanlar arasında da insanlığını kaybetmemiş birisi her an bulunabilir. Çok önemlidir. Nitekim biz e, Mavi Marmara gemisinde yani e, Yahudi Hristiyan insanlardan da temsilciler katılabildiklerini katılabildiğini gördük. Yani yakın zamanda da bunun örneğini gördük. Fakat bu bir kişidir. Ve anlıyoruz ki bu olaydan bir kişi sadece ses getirmiş o mecliste o yönetim kurulu ya da firav, Firavun'un e, öldürme kararının konuşulduğu toplantılarda toplantıdakilerin kıyamet günü azabının kat kat artmasının sebebi oldu bu adam Çünkü yarın o toplantının bir peygamber öldürme kararının verildiği o toplantının içinde o adamın yapmayın akıllıca değil bu yaptığınız Bırakın adam konuşsun canım. Dediği doğruysa adamın gökten size azap gelecek diyor. Doğruysa e, kurtulursunuz azaptan. Yok doğru değilse adam konuşuyor. Gidiyor bırakın adamı. Değişim. Onlar bin azap çekecekseler, beş bin azap çekecekler. Misal olsun diye, örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü o sözleri ona söylettiren Allah'tı oldu. Nasıl bir peygamberin gidip bir mesaj vermesi bir insanın kıyamet gün aleyhine olacak. Sen peygamber dinledin gene konuşmadın. denecek ona aynı şekilde bu adamın oradaki konuşması da onların kıyamet gün azabının artmasına sebep. Hepsi azapta boğulacaklar ama azapları katmerli olacak. Çünkü orada Allahu Teala onları konuşturdu. Bir kere daha alttan alttan haklı ve hakikati dinleme fırsatı buldular ama onu da reddettiler. Hadi peygamberi reddettiniz, karşı tepkiniz vardı peygambere. Kendi içinizden, danışmanlarından birisi böyle bir teklifte bulundu. Ama düşünmeye tenezzül etmediler. Bu sahneyi çok önemsiyorum. Gafir suresinin 29. ayetinde bütün imparatorların dünyada hükümran olduğunu zannedenlerin kafa yapısı var. Kale me uriikum illa ara. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum ve mahdi kumilasabiyla rıshat ben sizi yönlendirdiğim şey o en doğru en dosdoğru doğru yoldur Firavun'un sözü 15. noktamız Musa aleyhisselam buna rağmen e, güzel söz ve tatlı nasihatle Firavunu ve adamlarını ikna etmeye çalıştı fakat Yine bir sıkıntı oluştu. Musa Aleyhisselam tatlı sözle, bir peygamber nezaketiyle ve bir peygamberin sabrıyla konuştukça Firavun ve onun yardakçılarının, yağdanlıklarının tuğyanı arttı. Daha fazla tepelendiler. Daha fazla şımardılar. Musa Aleyhisselam Onları Allah'a davet ettikçe, onların uzaklaşma oranı, ters yöne gitme oranı arttı. Bu da bütün zamanlardaki peygamberlerin başına gelmiş bir şeydir. Bunun üzerine Allah Teala onlara kuraklık ve kıtlık afet olarak indirdi. Mısır'da bir kuraklık ve kıtlık oldu. O yıl meyveleri olmadı ee, bir felaket olarak yani şimdi biz şöyle düşünüyor mesela bu sene Türkiye'de kiraz olmadı deniyor bu söz hiç doğru değil neden gene biz piyasada kiraz buluyoruz ama Ege bölgesinde olmuyor da Karadeniz bölgesinde oluyor piyasaya o geliyor toptan bir kuraklık olmuyor o yıl Mısır'da meyve bulamadılar yağmurlar kesildi ve Toprak mahsul vermedi. Bunun e, bir uyarı olduğunu Musa Aleyhisselam onları hatırlattı tabii. Fakat bu noktada da yani onlar Musa Aleyhisselam konuştukça azgınlıkları arttı. Toprak kıtlık gösterince ve Musa Aleyhisselam'ın bu Allah'tan bir bela size bak akıllanın diye Allah bunu size indirdi. Buyurdukça Musa Aleyhisselam yine Ayarları yani azgınlık ayarları büyüdü bu sefer. Yani üç kere hakaret ediyorlardı. Bela gelince daha fazla sinirlendiler. Daha kötü sonuçlar çıktı. Bugüne getiriyoruz bu olayı. Toplu afetler Allah'tan bir ikazdır. Ama bu ikaz mümini hareketlendirir. Müminin kalbi rikkate gelir. Kafirin azgınlığı artar. Şu tedbiri alsaydık, şöyle yapmasaydık, şundan oldu, bu uğursuzluktan oldu diye düşünür kafirin. Çünkü akıldan da nasibi yoktur da ondan dolayı. Bugüne biz ders çıkarmaya çalışıyoruz ya, bu dersi bu açıdan da çıkarıyoruz. Yani Musa Aleyhisselam, bakın Allah size kuraklık verdi, aklınızı başınıza alın deyince tam ters tepti. E, mümin insanlar tabi ki e, secdeye kapandılar, Allah'tan mağfiret dilediler. Ama azap kim için geldiyse onlar etkilenmedi bundan. Bu dün böyleydi binlerce sene önce. Musa Aleyhisselam zamanında böyleydi. Bugün de bu gerçek böyledir. Büyük bir deprem olunca insanlar ilk iş meyhaneleri kapatalım, yarın namaza başlayalım düşünmezler. Tam aksine efkarından meyhaneye koşabilirler. Çünkü herkes e, bulunduğu yoldan devam edecek. Bu işin kaderi böyle. Bunun üzerine Allah Teala bu azapla e, bahsettiğimiz kıtlık azabı ile ve meyvelerin kuruması ile ilgili azaptan onlar söz anlamayınca başka azap çeşitleri indirdi. E, Allah e, ümmeti Muhammed'i bunlardan muhafaza buyursun. Araf suresinin 132 ve 133. Ayetinde bu azap çeşitlerinden söz ediliyor. Buraya dikkat edebiliriz. Waqalu Mehmetina bihi min ayetin lteshhrana biha lteshhrana biha dediler ki Firavun ve adamları sen bize sihir yapmak için kim'e diyorlar bunu Musa Aleyhisselam'a sihir yapmak için ne yaparsan yap feme nihnuleke bi mu'minin biz sana iman etmeyeceğiz. Musa aleyhisselam onlara ikaz ediyor. Bu Allah'ın bir azabı size. Onlar sihir bassın sihir yapıyorsun. Yahu sihir yapar da insan bir ülkenin bütün meyve ağaçları kurur mu o seni? Hadi diyelim sihirden etkileniyorsunuz, sihirden korkuyorsunuz. Ama bir kere Allah gözlerini köreltti. Hidayetler, nasipleri yok. Böyle bir direnç gösterdiler. İnatları arttı, karşı duruşları arttı bu Birinci azap çeşitli üzerine. Bunun üzerine allah Teala Teala فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ tufan. Şimdi bunları sayabiliriz. Bunun üzerine onlara tufan gönderdik. Yani bildiğimiz tufan. Bugün kullanılan bir fırtına, sel aldı, götürdü her şeyi. carad Çekirge yağmuru göndermiş Allah. Gökten çekirge yağmış. İki tane, üç tane çekirgeyi görünce insan sever ama gökten yağmur gibi çekirge inince korkudan elin penceresini açamazsın. Yeryüzü çekirge dolmuş. İnince bunlar bitmiş, ne kadar nebadat varsa yeyip bitirmiş çekirgeler. Bir afet olarak. وَالْكُمَّلِ وَالْكُمَّلَ ve haşarat indirmiş Allah. Çekirgeler çekilmiş, arkasından haşarat yağmış. Haşarat neye deniyor? Bu küçük böcekler vesaire inmiş. وَالْبَفَادِعَ ve kurbağa indirmiş Allah Teala bir gün kalkmışlar yeryüzü kurbağa dolu böyle dere kenarında 8-10 tane Harkın kenarındaki kurbağa değil bunlar Kurbağa yağıyor Gökten kurbağa yağıyor Va deme ve ertesi gün kan yağmış Kırmızı su değil kan Bunları da gözleriyle gördüler Aytim mufassalin Bunları ap ayrı. Yani hepsi birdeninde böyle bir karışıklık oldu. Kurbağalar, kanlar, haşeralar, çekirgeler değil. Gün gün, adım adım bunu izlediler. Gözleriyle gördüler. Bir kova su dolduracaklar bir yerden kıpkırmızı kan. Bunu gördüler. baru ve kanu kavmen mucrimin. Bu onların kibrini artırdı. Ve kanu kavmen çünkü onlar kökten mücrimdiler. Kötü karakterliydiler. Dolayısıyla dolayısıyla bu kadar büyük mucizeler onlarda bir iman kıpırdanışı getirmedi. Aksine işte mesela 180 dereceydiler. Musa Aleyhisselam'a ters olmada 200 dereceye çıktılar. Azap geldikçe tuğyan gitmiyor. Zaten azap süreci başlayınca çekirge yağıyor, kurbağa yağıyor, kan yağıyor, haşerat yağıyor, tufan her şeyi alıp götürüyor. Bunu gördüklerinde süreç başlamış oluyor. Allahu Teala'nın azap süreci başlamış oluyor. İman eden bundan etkileniyor. O kurtuluyor. Kafir akıllanmıyor akıllansa gözlerinin önünde gördükleri, mesela geçen sene kıtlık oldu, hadi ona sihir dediniz. Ya gökten kan yağar mı? Hiç olmuş mu insanlıkta? Bir faydası olmadı. Bugüne taşıyalım bunları, insanı tanıyalım diye, Allah bu ayetleri Kur'an'a koydu. Biz peygamber kıssası okumuyoruz. İman ettiğimiz kitabımızın, ayetlerini okuyoruz, bu ayetler kıyamete kadar caridir. Tarihi olay değildir. O gün olmuştur. Bugün çekirge yağmıyor da trafik kazası yağıyor. Bir ibret oluyor mu? Bugün hava kirliliği yağıyor. Kan yağmıyor. Bir ibret oluyor mu? Bir ibret mümine oluyor. Kafire ibret olmuyor. Belki nasibi olan iki üç tane insan Allah'a sığınıyor isttifar ediyor onlar da işte parmakla sayılacak kadar firavunun sarayında bir kişi danışmanlarından bir kişi öyle olmuş 16 noktaya geliyoruz tuyan tuyan şeriat kavramıdır azgınlık demek azmak demek tuyan son noktasına gelince Allahu Teala'nın peygamberini kurtarma emri geldi Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını gizlice Mısır'dan çıkarmakla emrolundu. Şu olaylar nerede cereyan ediyor? Firavun nerede? Mısır'da. Mısır'dan al Kudüs'e götür İsrail oğullarını. Çünkü Musa Aleyhisselam İsrail oğullarının kabile peygamberiydi. Kabileden gelmişti. Dolayısıyla onun ümmeti onlardı. onlara e, müminleri olarak bakıyordu kendi kavminden. Onlar da peygamberimiz, büyüğümüz diyorlardı. Onları al Mısır'dan e, çıkar dedi. Firavun bunu öğrenince en büyük ordu gücünü topladı ve Musa aleyhisselamın kaçtığı yoldan ya da hicret ettikleri diyelim, peygamber kaçmaz hicret eder, hicret ettikleri yoldan onların izini sürdü. Burada bir nokta koyup bugüne taşıyacağız bu ayetleri. Dedik ki Firavun'un yaptığı işler bardağı taşırınca yani tuğyan, azgınlık son noktaya gelince Musa Aleyhisselam'a Allah'ın yardımı indi. Şöyle bir test imkanımız yok. Acaba kaç ölü, kaç sopa vurma Kaç kötü söz söylendi, oluştu da Allah'ın tamam bardak taştı dediği şey gerçekleşti. Bunun ölçüsü yoktur. Sümeyye ve Yasir radıyallahu anhuma Mekke-i Mükerreme'de parça parça edildi vücutları bardak taşmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı damadı hicret etmek zorunda kaldılar Habeşistan'a en güzide sahabeler ricet etti bardak taşmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir zaman Şib'a vadisinde açlık çekmek ağaç kabuklarından bir şeyler yemeye mecbur olmak zorunda oldu bardak taşmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten taşlanarak söylenmesi bile ürpertici taşlanarak geri döndü bardak taşmadı bardağın ne zaman taşacağını Allah karar verir. Kullar karar vermez. Kullar kendi projeleri için, kendi planları için, kendi işleri için bardak birimi oluşturabilirler de, bu tuğyan yetti artık, şunu değiştiriyoruz diyebilirler. Allahu Teala'nın, tamam, Firavun artık bardağı taşırdı, şimdi hicret edin buradan buyurması, neyin üzerine oldu? Bir defa süreç ne zaman başladı? Musa Aleyhisselam'ın annesinin karnına hamile kaldığı gün başladı. Peygamber olduğu günü 40 yaş kabul edersek ondan sonra da bir sene, iki sene zaman geçtiyse sadece Musa Aleyhisselam'ın üzerindeki takvim 40 sene oldu da 40 sene üzerine bardak taştı dedik. Hicret Emri verdi Allahu Teala dedik. Bunu bu zamana, filan zamana, nereye taşırsak taşıyalım. Enuha Aleyhisselam da bardak 950 sene sonra taştı. 950 sene ya. Musa Aleyhisselam da gene çok kolay taştı. Çok 40 senede hemen bitti. Kaçta kaçı? Neredeyse 20'de biri. Bu sebeple allah Teala kullarını bırakmış değildir. Ma vedde'ake Rabbuka, ve ma kale Peygamberi en zor günlerinde senin deli gelmedi, şeytanın gelmedi herhalde Cebrail'i kastederek müşrikler alay ettikleri zaman Cebrail aleyhisselamı iki gün vahiy getirmedi diye bir ortam oluşunca ee, o senin şeytan gelmedi, senin deli gelmedi. Yani alay ediyorlar. Vahiy diye bir şey yoktu zaten demek istiyorlar. Ee, e, Efendimiz sallallahu aleyhi bunaldı, ne oluyor diye düşündü. <gülüyor> e, seni allah Teala bırakmadı ki, Rabbin seni bırakmadı. Bardağın dolma kararını Allah verir. E çok çocuk öldü. Ana rahminde çocukları öldürmüştü. Firavun da bardak taşmamıştı. Hamile kadınların karnından o zamanki şartlarda e, çocukları aldırdı. Çocukların düşmesi için uğraştı. Bardaklar Allah'ındır. Su da Allah'ındır. Kullar da Allah'ındır. Hüküm de Allah'ındır. Ne zaman dolar bardak ne zaman taşar onu o karar verirse kul ve Allah arasındaki ilişki olmuş olur. Tamam bardak doldu diye kullar mı karar verecek? O zaman nereye sabır denecek? sabır nasıl anlaşılacak sabır mıdır değil midir diye daha geniş düşündüğümüz zaman peygamberlerin hayatı bizim için ibrete dönüşüyor. Dar düşündüğümüz zaman ise elimizdeki nimetten yoksun yaşıyoruz. Evet neticede Firavun büyük bir ordu toplayarak bu ordu hakkında ciddi bir bilgimiz, sağlıklı bir bilgimiz yoktur. Yani herhalde bir 500 kişilik bir müfreze filan değildi. Yani Firavun dünyanın en büyük ordusunun, çünkü o günkü en büyük medeniyetin sahibiydi. Dünyanın en büyük ordusunun sahibiydi. Bazı rivayetlerde 800 bin kişilik bir asker vardı deniyor. Bu tabii e, Türkiye'nin şu andaki ordusundan da büyük bir rakam. Yani dev bir nüfus. Bu kadar olma ihtimalini biraz böyle e, zayıf görüyorum ama bir 50 bin, 100 bin rakamı da biraz küçük geliyor. Çünkü çıldırdı. Firavun çıldırdı. Yani o sihirbazların oyunlarının boşa çıkması ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın bir de işte amele, işçi kabul ettiği e, vatandaşlarının bir kısmını alıp ki onlar da 100 kişi, 200 kişi değiller. Onlar da bir şehir böyle. 10 bin, 100 bin insan belki de onlar. Onları alıp gitmesi yani o zamanki dünya kamuoyu açısından onun ölümü anlamına geliyordu yani. Perişan olmuş siyaseti bitmiş. Krallığı sona ermiş olacaktı. Çok büyük bir perişanlık çıldırdı Firavun. Bu çıldırmış değil, o bahçelerini saraylarını Nil Nehri üzerindeki saltanatını her şeyini bir gece yarısı verdiği bir kararla bütün şehirlerdeki diğer şehirlerdeki ordularını toplayarak Musa Aleyhisselam'ın Peşine düştü. Musa Aleyhisselam gece kaçmıştı. Akşamdan kaçtılar. Sabah e, güneşin ışıkları doğmak üzereyken yani şimdiki ifadeyle 8-7, 7,5-8 arasında e, orta doğu bölgesinin güneş şartları açısından Musa Aleyhisselam sahile vardı. E, o firavunun orduları da e, peşinden yaklaştılar. Musa Aleyhisselam'la beraber yürüyenler Dönüp e, baktıklarında ordunun toz duman katarak geldiğini Firavun çünkü arabayla geliyor. Firavun zamanında araba, tekerlekli at arabaları vardı. Ordusunun önemli bir kısmı komutanları falan arabayla geliyorlardı. Musa aleyhisselamlar da yürüyerek kaçtılar. E, tabi aradaki mesafe çok çabuk kapandı bu sefer. Bu olayı Kur'an-ı Kerim'den... E, Şuara suresinin 58 ve 52 ve 68. ayetleri arasında izleyebiliriz. Büyük ibretlik ayetler bunlar. Ve tekrar tekrar vurguluyorum. Bugün için bu ayetler. Geçmişin hikayeleri namazda okunmaz. zamm sure olarak okuyoruz bu ayetleri. Hafızlar aşırı olarak okuyorlar önümüzde. İbret için. Bu ayetleri dinleyen sahabiler göklere kadar kanatlarıyla yükseldiler. Çünkü insan insanoğlunu tanıdılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıymetini anladılar. Musa aleyhisselamın yaşadıklarına bakarak Sa'd bin Ubad'e radıyallahu an Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz beni destekleyecek misiniz? diye endişe edip sorunca ne cevap verdi? Atını denize sürsen arkandayız ya arsürullah dedi. İsrail uullarının Musa aleyhisselam'a dediği gibi sen git Rabbinle savaş biz burada bekleriz demeyiz sana biz arkandan geleceğiz niye dediler niye dediler bu ayetler onlara ibret oldu onun için ashabı kiram için ibret olan bir ayet bizim için ne olur biz bugün veya yarın Müslümanlığımızdan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşine düştüğümüz için onun sünnetini kendimize mihver ölçü ahenk konusu edindiğimiz için Kur'an'ımızı çoluk çocuğumuzla bir iman kitabı, hayat kitabı yaşama kılavuzu olarak edindiğimiz için mümin kardeşliğimize ve mümin kardeşlerimize sahip çıktığımız için iffetimizi, ahlakımızı, Allah'ın şeriatını koruduğumuz için, sürgün edileceğimiz zaman, mesela memurluğumuzun, doğu vilayetlerinden birisine, sürgüne dönüşeceği gün, o gün, saat bin ibade gibi, buna rağmen, en doğuya, Çin'in ta ötesine kadar sürüldüğüm gün bile, ben ilk günkü imanımda sabitim ya Rabbi deyip, diyemeyeceğimizi görecek Allah, onun için, e, bu olayları, karşımıza çıkardı. Şu suresinin bu 52. ve 68. arası rakamlarındaki ayetleri bu mantıkla dinliyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve uhayna ila Musa ene rabb ibad." İfadeler çok hassas. Şimdi kim? Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın beş büyük peygamberinden birisi. Arkasındakiler kim? Ona iman edenler. Bunları Firavun serbest bırakmıyordu. Yani benim vatandaşım bir yere gidemezsiniz diyordu. Sonunda Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala hicret emri verdi. Bunları al götür dedi. Kudüs'e götürecek. Ve hayne ila Musa Musa'ya vahiy ettik en esri bi'badi kullarımı kullarımı gece götür. Gece götür. Bu kavramının üzerinde duruyoruz. Yanındakileri götür demiyor allah Teala. Sana iman edenleri götür demiyor. İsrail oğullarını götür demiyor. Kullarımı götür diyor. Bir, İsrail oğullarının buldu bulacakları en büyük şeref bu. Allah onlara kullarım dedi. Yeter ya, başka... Bu onların tüylerini diken diken etmeliydi. Heyecana kavuşmalıydılar. Ne demek bu peki? Yani Musa ve arkasındakiler bir hicret güzergahındalar ama Allah bunu öyle görmüyor. Nasıl görüyor? Peygamberim ve kullarım yürüyor görüyor. Ayetten bunu anlıyoruz. Peki bu nerede karşımıza çıkacak? Önlerine deniz çıktığında yol olmuş denizde peygamberini ve kulunu Allah'ın yalnız bırakmadığını göreceğiz. Demek ki insanın kendisini Abdullah Allah'ın kulu olarak görüp yol almasıyla filan Şöyle, filan böyle görüp, yani başka kulluk şuuru dışında, herhangi bir noktada görmesi arasında, çok fark varmış demek ki. İnnekum muttebeûn. Çünkü sizi takip edecekler. Gönderiyor Allah, hicret edin diyor. Ama şunu demiyor. Arkanızdan Firavun'un belasını vereceğim ben demiyor. Sizi takip edecekler diyor. İzleyecekler sizi. Neden? Nasıl olsa Allah Celle Celaluhu Firavunu boğacaktı. Siz gidin ben Firavunu burada boğayım desi olmaz mıydı? O da olurdu. Zaten hiç Musa Aleyhisselam'ı hareket ettirmeden de Firavunu ve ordusunu boğardı allah Teala. Karun'u yerin dibine batırmadı mı? Karun'u yerin dibine batırdı. Sen uzaklaş buradan ben Karun'u batıracağım demedi. Gözünün önünde bütün insanların göz önünde Karun battı. Bildiğimiz yer çekti onu. Bunu niye yapmadı? Çünkü adeta adeta böyle bir şey ayetlerde yok. Firavun'a azabı tattıra tattıra verecek Allah onun için. Çünkü Firavun arkasında bostanlar, bahçeler, denizin üstüne kurulmuş, Nil nehrinin üstüne kurulmuş villalar, saraylar korumalar, first aid'diler vesaire vesaire. Bütün bu zevkleri, saltanatları bir daha görmemek üzere terk edecek. Müminlerin de gözü önünde ordusuyla denize boğulacak. Gözü önünde. Hem müminler o zevki yaşayacaklar, Allah'ın nasıl intikam aldığını görecekler. Hem de o eliyle ve ayağıyla Allah'ın azabına gidecek. Eliyle ve ayağıyla gidecek. İşin tadı burada deyim yerindeyse. Fa'arsale firaun fi'l madai hashirin. Firavun bütün valiliklerine acil emir gönderdi. Bütün orduları toplayın dedi. Inna ha'ula illa 3-5 çapulcuyu kovalayalım dediler. 3-5 çapulcu diyor ama ne kadar askeri varsa hepsini topluyor. Allah tuzak kurmuş çünkü. Madem 3-5 çapulcu, 5-10 asker al kovala bunları. Yok, geriye 5-10 askeri sağ kalır o zaman. Bir tane askeri sağ kalmayacak şekilde. Çünkü talimatı öyle vermiş. Asker kimse peşimden geliyor demiş. Arabasına binmiş kendisi gidiyor. Ve inna umlena lagayizun. Çünkü bu Musa'nın adamları bize isyan ettiler. Ve inna lecemiyun hadirun. Bizim onları perişan edecek kadar gücümüz var. Faharecnahum min jannatin ve O bahçelerinden pınarlarından çıkardık onları. Kendi ayaklarıyla çıktı gittiler. Vakunzin ve makam kerim. Hazineleri, altın dolu hazinelerini bıraktılar. <gülüyor> o makam-in kerim o depdebeli koltukları bıraktılar. Kezelik, kezelik. İşte böyledir Allah. Celle celaluhu. Bugünkü dünya teknolojisiyle, o günkü dünya medeniyeti karşılaştırıldığında, o gün Firavun, bugünkü Amerika'dan kat kat daha güçlüydü. Çünkü Firavun kendisini ilah görecek kadar halkının üzerinde de otoritesi vardı. Halbuki Amerika'da demokrasi adına veya şu adına, devletin ağırlığı firavunun halkı üzerindeki ağırlığı kadar değildir firavunu asırlarca kimse yerinden sallayamadı babasından dedesinden denesinden kalmış mirası asırlarca kullandılar Amerika 100 sene daha dayanır mı dayanmaz mı diye tereddüdü var o Amerikalı idarecilerin bile o gün çok daha güçlü bir medeniyetti Allahu Teala'nın şu kezalik işte böyle bu işler. Ne kadar kolay Allah için. İşte bu kadar. Neden? O saraylar, o deptebeli koltuk, bahçeler, pınarların kenarındaki zevk ü sefalar. Fa Hepsini oradan çıkarttık. Ve avrasnaha beni İsrail. O sarayları, hazineleri, o koltukları İsrailoğullarına bıraktık. 20 sene önce köle, amele, işçi, ikinci sınıf vatandaş olarak bulundukları yerlerin, saraylarının sahibi yaptık onları. فَاَتْبَعُوهُمْ <gülüyor> مُشْرِق۪ينَ Sabah vakti onları yakaladılar. Firavun'un adamları Musa Aleyhisselam'a söylediler. <gülüyor> فَلَمَّا تَرَاَ الْجَمْعَانُ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Yaklaşınca arkadan gelen, kovalayanlar, Musa Aleyhisselam'a yaklaşınca kâl ashabu Musa Musa'nın adamları dediler ki inna işte yakalandık. İşte yakalandık dediler. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam kâle kelle inne ma'iy ye rabbi Asla öyle değil. Kelle öyle değil. Ben Rabbimle beraberim. O bana bir yol gösterir. Ama onlar Musa ile, Rabbi ile beraber olan Musa ile beraber olamadılar. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın asabından olmak nasip olmadı onlara. Görüyorlar peygamber onlara ne proje üretmiş, moralini kırıyorlar peygamberin. Feuhayna ila Musa. Bunun üzerine biz Musa'ya dedik: "Enıldır bu asayla bahr." Denize vur elindeki asayı bakalım diye. Denize vur. Fen feleka fe Firkin kat taudülâgîdim ve Musa aleyhisselam elindeki asayı suya vurunca büyük dağlar gibi yollar yani dağlar gibi dalga oluştu ve yol oldu. Ve ezdef nesemel aakhirin. Öbürleri de peşlerinden geldiler ama Musa aleyhisselam önce ina Musa'ma mevacmay. Musa aleyhisselam suya girdiler yol aldılar. Peşinden gelenler de oranın yol olmadığını biliyorlardı. Kendi ülkesi, oranın su olduğunu, göl veya deniz, göl olma ihtimali daha yüksek, su olduğunu biliyorlardı. Birden onları o bahçelerinden, saraylarından, hazinelerinden çıkaran kudret, orada gözlerini kör etti, Yakalayın diye talimat verdi. Arabalarıyla, marabalarıyla, ordularıyla suya daldılar. Musa Aleyhisselam ve müminler öbür tarafa geçince su eski halini aldı. Suyun dibine düştüler. İnne fidail le ayeten o mekane ekteru mu'minin. Bu bir ayeti de Allah'ın. Bunda bir mucize var. Bir ibret bu. Ama onların çoğu iman etmedi Demek ki çoğu ifadesinden ne anlaşılıyor? Yani içlerinde 3-4 iman ihtimali olan kimse vardı. Onlar o sahneyi görüp iman ettiler demek Bu ihtimal oluyor Firavun'un adamları arasında. Ama kim oldukları belli değil. Ve inne rabbeke aziz azizur rahim. Senin Rabbin azizdir. Ne demek aziz? Yaptığı işin galibidir ihtimalli iş yapmaz Allah Celle Celaluhu Allah bir iş yaptığı zaman yapmayı murat ettiği zaman bir ihtimal yoktur o işte kimse onun üstüne bir karar veremez ve rahimdir Allah nasıl azizdir kahretmek istediği düşmanını kafiri kahreder o esnada mümin zarar görmez rahimdir çünkü Allah ve in Rabbek Rahim. Böylece Firavun hikayesi bitti. 17. noktamız var. Onu da e, konuşalım. Firavun ve ordusu battı ama Firavun batarken gene akıllı adam batacağını ve ölceğini anlayınca iman etti. Ama imanın hiçbir faydası olmadı. Çünkü ölümle burun buruna gelince iman etti. Peki ne oldu? Ebedi olarak mucize olsun diye Allah cesedini bıraktı. Öyle öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Allah cesedini bıraktı. Yani su onu daha sonra dışarı attı. Veya bir e, denizci yoluyla bulundu. Gafir suresinin 46. ve 47. ayetinden de bu son firavunun iman etme macerasını öğrenebiliriz Musa aleyhisselamı konuşuyoruz bugüne gelebilmek için bugüne Musa aleyhisselamı bırakıp gelenler bugünü anlayamazlar çünkü biz soyu kopuk bir mahluk değiliz ki geçmişimiz var Bizi toprak günlerine götürünceye kadar yani Adem babamıza götürünceye kadar bir şeyler oldu insanın başından bir şeyler geçti. İnsanoğlunun yaşadığı maceraları var. Peygamberler var. Asi kullar var. mücahit kulları var Allah'ın. Bu süreci bilmemiz gerekiyor. İnşallah bu dersimizi anlamaya devam edeceğiz. Bugünü tanımak için. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.